Bismillah. Aleyhisselamül seyyidina Muhammedin ve Aleykum. ve Aleykum. Aleykum. Aleykum. Aleykum. Aleykum. Aleykum. Aleykum. Aleykum. Aleykum. Aleykum. Aleykum. Aleykum. Aleykum. Aleykum. Aleykum. Aleykum. Mustafa Mezmi Ersin Camii'nde bir ders yapmaktayız Kadıkay ilkesi Muhterem Mezgesi'nin İzmir'e şimdi o ders bu camiye indikare etmiş oluyor. Hayırlı mübarek olsun. Ulaşın uzaklar gelen kardeşlerimiz, İstanbul gelen kardeşlerimiz, tahmin ediyoruz ki buraya daha rahat gecelikler verecekler. Gelişler kolay olacak. Bu okuduğumuz kitap çok büyük bir alim, çok meşhur bir soğukluğu olan Ebu Abdurrahman ve Fülelli'nin Papatatist Rusiyet bitimli Esmeri'ydir. Uzağa sabıklara Nişakur şehrinden iki yazan kitabı ve yüzeyleyen kişi 1411 12 senesinde vefat etmiştir. Yani bundan bin sene önce vefat etmiştir. Vefatı bile İnce, ince, çok meşhur bir pek çok eserler yazmış, biliyorsunuz Müslümanların Allah'ın sevgili kulu nasıl olur, Allah hangi kullarını sever, hangi kullarını de sevmiş de seçmiş diye merak etmesi lazım ve Allah'ın sevgili kullarını tanıması lazım. Allah'ın en sevgili kulları peygamberleridir. Çünkü onları kendisine elçi olarak seçmiş, mazhar mazartılmış, insanlara onlar da size emirlerini göndermiştir. İnsanların en şerefli kadakası peygamberlerdir. Peygamberlerin eşrefi Eşresü'l-Lübdeli, Eccü'l-Evveli'ne velâfiri, İmam-ül Lübdeli'nin Peygamber Efendimiz'i. Bir Müslümanın önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i iyice tanıması lazım. Peygamber Efendimiz'i tanımanın yolları nedir? Bir, Peygamber Efendimiz'in sünnet-i, deniye öğrenmek. Çünkü dinimizin ana kaynaklarından birisi Kur'an-ı Kerim'dir. Birisi de Peygamber Sallallahu ve sellem, Efendimizin sünnet-i İki büyük kaynak dinimizin akşamının çıktığı, iki büyük kaynak budur. Peygamber Efendimiz'i tanımak isteyen insan, Peygamber Efendimizin sünnetini öğrenir. Hadis-i Şerif Elini dinler, Efendim, bu hususta bir tarifi olur. Peygamber Efendimiz'i tanımanın bir yolu budur. Peygamber Efendimiz'i tanımanın yollarının bir tanesi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in siyretli nebevi nefsini, siyar ve madazisini öğrenmektir. Bu ne demek? Yani Peygamber Efendimiz nerede doğmuş, nasıl Peygamber olmuş, peygamberliğini nasıl devam ettirmiş, başına nasıl hadiseler gelmiş, Mesih-i Mükerremeden sigret etmiş, medine varmış, peygamberliğini neşretmiş, insanlara İslam'ı hediye etmesi için çalışmalar yapmış, seferler düzenlemiş, kesirler göndermiş müthelif devletlere. Bu da Siret. Peygamber Efendimiz'in tarihi, hayatı, şahsiyeti. Bu da önemli. Peygamber Efendimiz'i tanımak için. Bu hususta da Müslümanların gayretli olması lazım. Siret-i öğrenmesi gerekir Müslümanlar. Bu hususta en güzel şiitlilmiş birisi pek kitap verilmiştir, kıymetli eserlerden hazır. Bu zamanda siz kardeşlerinin okuyacağı en güzel kitaplardan birisi Asım Köksal tarafından yazılmış olan İslam Tarihi kitabıdır. O İslam Tarihi'dir adı ama Peygamber Efendimiz'in peygamberliğinin yıllarını anlatan bir İslam tarihidir. Onun için çok önemli bir eserdir. Şu anda Türk dilinde yazılmış en büyük Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan en büyük kaynak dilimindedir. Ana kaynaklardan itibari edilmiştir. Türkiye dışında da takdir kazanmıştır. Ve merhum Ziya-ül Hak'tan sahibi mühendisi Asım Köstan madalya almıştır. Teşekkür almıştır. mükafat almıştır. Asım Köksal'ın tarihi, İslam tarihi, Peygamber Efendimizi e anlatan kitabı böyle bir eserdir. Onun için bunu okumanızı tavsiye ederim. Peygamber Efendimiz'i tanımanın bir yolu da budur. Bu güzel kitapta okursunuz. Tabii Peygamber Efendimiz'i tanımak için bir de Efendimiz sallallahu aleyhi yüzü nasıldı, gözü nasıldı, kaşı nasıldı, saçı nasıldı, kıyafeti nasıldı, diye onları bilmek lazım. Ona da şemaili şerise derler. Peygamber efendimizin evsafı cebilesi şemaili şerisesi. Bunlar da bilmesi lazım insanın. Böylece peygamber Efendimizi de tanımış olur. Sonra öbür peygamberleri tanımak lazım. Çünkü o Peygamberleri, Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de anlatmış. Hz. Adem Aleyhisselam'a anlatmış. İki oğlunun Habil ile Kabil'in hallerini anlatmış. Kabil'in Habil'i nasıl öldürdüğünü biliyoruz. Hz. Adem'den Peygamber Efendimiz'e kadar geldik geçmiş. Peygamberlerin bazılarının isimlerini vermiş ve onların hayatlarından ibretli kıssalar. Kur'an-ı Kerim'de bize verilmiş Allah Azze ve Celle. İbretler, bunu bilmeniz lazım. Evet. Fırsatı, ibret, ibretler. Onların hikayesinde kıssalarında, Onları da bilmemiz lazım. Peygamberlerin Hayatlarını ve tarihlerini de Müslümanlara bilmesin. Bu kısada kitaplar yazılmıştır, bunları da okuyun. O peygamberlerde tanıyın. İsa Aleyhisselam nasıl hastalanmış, nasıl tedavi etmiş. Musa Aleyhisselam nasıl firavuna girmiş de Allah'ın emirlerini teslim etmiş. İbrahim Aleyhisselam nasıl lehmutun karşısına çıkmış da hakkı söylemiş, hayatı hayatını. Efendim, Allah'ın emirlerini tutmuş ve ona tefri eylemiş. Bunları bilmek lazım. Bilmeniz lazım. Bilmeniz lazım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ashab-ı kiramını sahabeyi bilmek lazım. Bu da çok mühim bir iş. Çünkü onlar Müslümanların en yüksek cümlesidir. Peygamber Efendimiz'in atabı Müslümanların en yüksek cümlesidir. Onlar yıldız gibidir. Gökteki yıldızlar gibidir. Hangisinin eteğine yapışsanız, elini tutsanız peşinden gitseniz hidayet verirsiniz. Doğru yolda gidersiniz. Onlar da tanımak lazım. Bu hususta da çok kitaplar yazılmıştır ama çok kitap tersi edilmiştir. Yani maalesef sahabe siran hakkında Arapça yazılmış olan kaynak kitaplar üç türde el-İsade gibi kaynak kitaplar Türkçe'ye çevrilmiştir. Bunların çevrilmesi lazım. Sahabe siranın bazıları anlatılmıştır. Bazıları hakkında zahmet gerektiğinde i̇şte, Arapça da bir insanın isminin bölümleri vardır. Bir kendisinin adı vardır. Bir künyesi vardır, künye. Künye, kola takılan madeni ya demek ki eskiden künye Ebu kelimesiyle Üm kelimesiyle yapılan efendim, isim grubu demek. Mesela Peygamber Efendimiz'in ismi neydi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Künyesi neydi? Ebu'l Kasım. Ebu'l Kasım ne demek? Kasım'ın babası demek. Araplar böyle asaletli insanlara ismi ve hitabı ayıp sayarlardı. Ya Muhammed demezlerdi. Ne derlerdi? Değirden derdi asaletlik, itibarlık kimselere ne der geldi? Yani? En kalancanın babası. Peygamber e ne derlerdi? Ya Ebel Kasım. Ne demek? En kasının babası. Bu bir hürmet ifadesi. Böyle Ebu Selim yapılan tamlamalara künye deniliyor. Başka nesi vardır? isminde? Babasının adıyla beraber zikredilir. İsmi mesela Peygamber Efendimiz'in Muhammed, babasının adı Abdullah. Ebu karsın Muhammed Üblü, Abdullah. lah oğlu Muhammed, Ebu karsın Muhammed. Baba adını da kullanırlardı. Türkçe'de de baba adı kullanmak vardır. Mesela öyle diyorlar. Mesela hatip oğlu diyorlar. Mesela imam oğlu diyor. Bu bir hakdır yani. Kendisi senin Babasının sıfatıyla şey yapılması bile Her insanın lakabı vardır. Mesela sarı saçlı. Mesela sarı saçlı adamın adı, mübarek zatın adı saltık, sarışınmış lakabı öyle, sarı saltık diyorlar. Akşem tettim. Akşem tettim. Saçları beyazmış veya kaşları beyazmış veya sakalı beyazmış, akşem tettim. Bu da lakattır. Şimdi gelelim Ebu'l Kasım, El Güneyd. Minnet El Güneydü Muhammed Ebu'l Kasım, El Hazar Pekâne, Ebu bu Yebî'uz Dükâri. Bu Evliyaullah'tan birisi de kitabımızda anlattığımız Evliyaullah'tan birisi de Güneş'tir. İsmi nedir? Güneş. Ev Güneş. Babasının ismi nedir? Muhammed. Muhammed oğlu Güneş. Güneş'i nedir? Ebu Karsım. Demek ki Peygamber Efendimiz gibi Karsın, Güneş vermiş. Ebu Karsım Güneş demiş. Efendim, hazaz da itetçi demek, ibrişimci demek. Belki ibrişimi ibrişim olarak satıyor, belki kumaşın üstüne ibrişimden sarma, nakışlar yapıp satıyor. Nakkaş gibi. O manaya gelen bir kelime hazaz. babası can eşya satarmış ve kendi ebu yebu izzati izzatiyi istiyorsunuz diye can eşya satarmış babası e, felizlerdi ken itibarla bu bu sebepten de ona el kavarini de denir ki yine de taati el kavarati nedir ismin nispetidir nereye olduğunu gösteriyor kavari gibi de denilirdi. Neden? Cam eşya satardı da onun için. Camdan yapılmış bardaklar efendim sürahiden filan sattığında. Aslı min nihavend. Aslı nihavend şehrinden idi. Aşağıda şimdi nihavend'in neresi olduğunu anlatıyor. Ben de tüm indilad-ı cebel kadinetim. Ee, İran'la Irak arasındaki Cebel mıntıkasında eski bir şehirdir Nihave. Beyneha ve Beyne Hemedan Selâfetü İyya. Hemedan şehriyle bunun arasında üç günlük mesafe vardır. Küçü senete fısa aşar. On dokuz yücri senesinde Müslümanlar tarafından burası Fetholundur. Yani Peygamber Efendimiz'in Medine-i Münevveri hicretinden sene sonra Müslüman askerler Elhamdülillah Arabistan'ı haramen fethetmişler. Suriye'yi fethetmişler. Irak'ı fethetmişler. İran'ın hududuna gelmişler. İran'ın Irak'la İran'ın arasındaki bizim memleketimize yakın tarafları Zorlama başlamışlar. On dokuz senesinde bu Niharen şehrini fethetmişler. Ha o zaman Hazreti Ömer zamanında Müslüman olmuş. Bizim Güneydoğu Anadolu'muz da Hazreti Ömer zamanından beri İslam'dır. Hazreti Ömer zamanında dayanır. Bütün o diyarlar Diyarbakır vesaire o zamandan fethedilmiştir. Diyarbakır, Basman, Adıyaman, efendim vesaire hepsi Hazreti Ömer zamanından beri La İlahe İllallah okulan İslam diyarıdır. Orası köklü bir İslam diyarıdır. Ahadisin çoğu da hatihlerin evlatlarıdır. Arap kökenlidir. Orayı fetheden insanların evlatlarıdır. Kimisi Kürtçe konuşur, kimisi Arapça konuşur, kimisi Türkçe konuşur. Hepsi kardeştir Bir hilafeti Ömer İbni, Ömer e İbni hatta Hazreti Ömer'in halefeliği zamanında fethedilmiş bir yer. Bak, kitabı hazırlayan insan bizi rahatlattı. Niharın neresidir diye meraktan kurtulduk, aşağıda anlattı. Tarihini de anlattı, mesafesini de anlattı. İşte bizim şeyden, Hakkari'den, bizim Urba'dan, şöyle biraz aşağı gidiverdin mi? Oradaymış. Cüneydi Bağdat'ı oradanmış. o dışarıdanmış. Aslı oradanmış da Bağdat'a gelmiş, yerleşmiş. Neden? Bağdat o zaman Şüneydin zamanında yani Cüneydi Bağdat'ı hazretlerinin zamanında İslam alemi'nin kalbi idi. İslam medeniyetinin en büyük yumruğası idi Bağdat. İrin'in merkezi idi. Çok büyük bir yerde. E niye böyle öyle diyorsun hocam? Bir kere Moğollar ıslah ettiler, mahvettiler orayı. Moğollar geldiler, Moğollar yani müşrik Müslüman değil, kafir, kafir Moğollar Orta Asya'dan, Çin'den Moğol o taraflardan büyük kalabalıklar halinde geldiler, İslam ailenini çiğnediler, İslam devletleriyle savaş etti, yendiler, ezdiler, şehirleri yaktılar, yıktılar, Bağdat'a geldiler. Hülakül zamanında, Han'ın orduları Moğollar, efendim, torunlarının orduları, Bağdat'a geldiler, adamları kestiler, kestiler, kestiler, kestiler, kestiler, kestiler, o Bağdat'ın nehri kırmızı aktı. Kırmızı renk aktı, kanlardan. Kıt kırmızı aktı aşağı doğru. O Bağdat'ın içinden geçen bilir, kırmızı aktı. Çünkü kafir adamlar. yağma ettiler. Paralar, eşyalar, antikalar, hepsi gitti. Kütüphaneleri kütüphaneleri hepsini Gizl'e, Gizl'e, Necr'e attılar. Necr'in için attılar. Tabi mürakkettar, suda eridi. Bu sefer de bir Ama İslam aleminin en büyük kitapları gitti. Suda gitti. Yani Moğolların yaptığı tahrifatın büyüklüğünü anlata anlata bitiremeyiz. Kafir adamlar. Mümin değil. Müslümanların düşmanı. E sonra ne oldu? Asırlar geçince onlar da İslam'ın adil olduğunu anladılar, Müslüman oldular ama o ilk başta o büyük takribatı yaptılar. Anadolu'yu da yaptılar, yıktılar. Sivas'ı yaptılar, Sivas yaptılar. Anadolu'nun öbür şehirlerini yaptılar, yıktılar. Efendim, Konya'ya kadar geldiler. Çok her yere adamlarını yerleştirdiler. Çok sürümler yaptılar, sonra toparlandılar. Sonradan Müslüman oldular, dazan. Mahmut Han zamanında İslam'ı kabul ettiler ama Müslüman oluncaya kadar da İslam alemine çok zarar verdiler. Müslümanları çok kestiler, öldürdüler. Bizim Kübreviye tarikatımızın piri Hecmetin Kübra Hazretleri bunlar Halevbe girerken ihtiyar haliyle efendim gidelim demişler. Yok demiş. Ben bunlarla cihat edeceğim. Önüne taşları yiyormuş, Eskiden taşları böyle bir bezin içine koyup, uzunca bir bezin içine kafanın üzerinde çevirip, çevirip, çevirip asarlarmış. Tabi elle asmaktan daha öteye gidiyor o zaman, çünkü çevirmekten bir kazanıyor, buna sapan derlermiş. Yani çocukların yaptığı lastik sapan değil de, böyle bir sapan çeşidi varmış, taşı alırmış belli bir bezin içine şekli belli olan bir bezin içine koyarlarmış kocaman bir taş şu kadar bunu atmak istese 3 metre ödeye atar ama başının üstünde çevirip çevirip bir şekilde nişan alıp taşıya savurduğu zaman kocaman bir taş düşmanın geliyor göğsüne kafasına küp diye alttan deviriyor kafasına çarpıyor böyle sapanla taş atmak öyle top yok tüfek yok efendim kılıç var ok var bir de sapan var taşları işte aslalar düşmanla çarpışmak için silah, taş. Mübarek taşları önüne yürümüş, taşlar bitinceye kadar Moğol askerlerine atmış, Moğol askerlerini şehit etmişler. Necbettin Kübra Efendimiz çok büyük, çok büyük Arif, tarikat biri. Tarikatı Kur'an büyük daflardan birisi. İşte neyse Bağdat eskiden böyle bir yerdi. Yani eğer Bağdat yakılıp yıkılmasaydı, o eserler zamanımıza kalsaydı, neler gelecekti kim bilir? Allah bilir, biz bilemiyoruz. Neler gitti Gicre'nin içine? Hangi kıymetli kitaplar gitti? Kitapların kıymetini şöyle anlatayım size. Adamın birisi babasından dedesinden kalma bir yazdızlık kitabı, almış eline satacak. kıymeti olduğunu anlıyor da, ne kadar kıymetli olduğunu bilmiyor. Kitabı kitaptan anlayan, kitabı seven kimse bilir, parası oluyoruz oluyor. Bizim Fatih caddesi üzerinde bir kütüphane vardır, caddeye böyle, biraz çıkıntılı. Ali Emir'i kütüphanesi derler ona. Fatih Duran'da cadde üzerinde Ali Emir'i kütüphanesi vardır, medresedir orası. Ali Emir'i efendi Diyarbakırlı Ali Emiri Efendi orada o medrekeye idaresine sahip orada duruyormuş. Bu adam elindeki bu kitabı almış getirmiş Ali Emiri Efendi'ye. Bunu satmak istiyorum alır mısınız? Meraklı Ali Emiri Efendi. Alırım demiş. Bakmış. Dünyada bir tane. Bir tane. Çok kıymetli usta. Sen gel demiş odaya medresenin odasına bunu almış kitabın sahibine buyur gel demiş, o da para verecek galiba diye. medresenin odasına gezmiş sen burada otur demiş çıkarken demir kapıyı çekmiş kapatmış demir kapıyı medrese duvarda kalın kesme taştan camlar da böyle şu demirlerden de 960 bin lira bugün 960 bin lira yani 1000 milyon 8 milyon demek o zaman 8 milyon istiyor da onu tedarik etmiş gelmiş kendi kapıyı bir çift açmış adama parayı vermiş kitabı almış yani niye böyle yapıyor adam beklemez gider fila bulamam diye korkusundan yapıyor kitabı sevdiğinde kitap kaçmasın diye adama hasretmeyin kitaba hissediyor kitap kaçmasın diye düşünün böyle bir kitap bazen Aha biçilmeyecek kadar kıymetli olur, dünyada bir tane olur, içinde çok kıymetli bilgiler olur. Nice kitaplar atılmış Gizli Nehren'in içine, Bağdat çevrildi. Halifelerin yaşadığı, harayların olduğu Bağdat'ta nezayiat olduğunu oradan anlayın. Şu neydi Bağdat'i? Bağdat'a yerleşmiş. Ve mevdu du Aslı nihayet şezinden ama doğması, yetişmesi olarak oldu. olur. Kezarete sen ibn el karsin mil böyle söylediğini Ibn el karsin nashravazi ünlü âleminde Diye fayd söylüyor. Ve kâre hem şuneydi bağdati için söylüyor şimdi yazar. Ve kâre hakîm hem şuneydi bağdati söylici ama ne diyor? Ve kâre hem hakîm Fakih ne demek? Fıkkı çok iyi bilen demek. Mahalle İslam fıkkını, hukukunu çok iyi bilen demek. Ha bir insan. İslam'ın ahkanını iyi bilirse o çok kıymetli olur. Hele, hele hele sofilerin tarikat erbabının İslam'ı, İslam'ın tıkrını çok iyi bilmesi lazım. Çok da bilmiyor. Namaz nasıl? Ne yaparsa namaz bozulur. Ne söylerse günah olur. Ne yaparsa yanlış olur. Bunu bilmiyor. E, bu adam uyur mu? Bilmiyor. Cahil. Yavaş söylüyorlar, yanlış söylüyorlar. Fıkıh çok önemli. Her şeyin aslı çözümü fıkıh bilginde olduğundan bir insanın mutlaka fıkıhı çok iyi bilmesi lazım. Füneydi Bağdadi fakir bilmiş. Yani fıkıhı çok iyi bilen bir kimseymiş. Yani Kur'an'ı biliyor, hadisi şerifleri biliyor, Allah'ın emirlerini biliyor, yasakları biliyor, ince meseleleri biliyor, fakir ala alâ edî sevrî pekân bir fî hâltatîlî. Ebu Sevr'in meclislerinde, derslerinde sıkı öğrendi O zaman fakir oldu, ona devam edin. Bu Ebu Sevr'de kimmiş? Ebu Sevr, fünyesi oluyor, asıl adı değil. Ebu Sevr kimmiş? İbrahim i̇bn Halid Ebru Sevri'nin yıl Fakih. Adı İbrahim'miş, babası Halif'miş, dedesi Yeman'mış. Efendim, benim Kelt kabilesindenmiş. e e hadr e inmesil, yapabilecek kadar önde gelen hukuk alimlerindenmiş hocası, güneydi. İyi hoca, iyi talebe yetiştirir. Hoca iyiyse talebe iyi olur. Hocası müştehid, hatihmiş yani iştihat yapabilecek derecede kıymetli. Kâne min ve dünya. Dünyanın imamlarından biri. Kâle anhu ahmed-i Hanbeyli Mezhebinin imanı ı O'nun hakkında diyor ki, Cüneyd'in hocası hakkında diyor ki, ''Arifullu biz sünneti muncuham sine senem'' 50 yıldan beri tanırım o mübarek saati sünnet bilgisinden, hadis bilgisinden dolayı bak, fakir, hoca ama sünneti de iyi biliyor. İşte, sünneti bilmek de çok önemli. Bir insanın sünneti iyi bilmesi de çok önemli. Fıkkın temeli çünkü Kur'an-ı Sevim ve Sünneti. وَهُوَ اِلْد۪ي سَلَاهِ اِسْتَوْر۪ي <gülüyor> Ahmet-i Zahber benim nazarımda o Süfyan-ı Sevrî Hazretleri mi? kadar sayahiyetli, kıymetli insandır. Süfyan-ı mezhep menhep kurmuş olan insandır. Sevri, geçtiğimiz derklerde anlattık. Allah-u Alem cennetlik olduğu kesin bir insan. Şüphyan-ı adı bize biraz darip geliyor. Yani biz şimdi o ismini sevmiyoruz belki. ödevlerde öyle değil. Şüphyan-ı Sevrî. Cennetlik bir insan. Nereden biliyoruz? O hikayeyi anlatmıştık, silahı anlatalım şimdi burada yeni cemaat var. Şüphyan-ı Yine zamanın en büyük adı nefes? Abdullah Hüb-ül Mübaris'in meclislerine gelirmiş. Abdullah İbni Mübarik hadis anlatıyor ya Süfyan-ı de onun dersini dinlemeye gelirmiş. E o alim niye geliyor? O da alim, bu da alim. Mücevherin kıymetini kuyumcu bilirdi onunla. Bu ilginiz. güzelliğini gördüğü onun dersine gelirmiş. Ama bir gün kızmış. Son bir gün. Abdullah İbni e çatmış. Bunlar bunların şakası da yoktur. ha. Böyle mübareklerin yanında dine aykırı bir şey yaparsa, kızı verir. azarlarlar. Bastanı varsa kafana da vurur belki, sırfına da vurur. Bunlar ciddi. Bunların ciddi, yanında öyle gazali olmak filan, yakışkanlar, ne olacağı belli olmaz. Kızarlar varlar, ciddi insanlar. Allah için kızarlar, Allah için severler, Allah için dört doğru konuşurlar. Süfyan Tevri kızmış, Abdullah İbni Mübarek'e bağırmış. Demiş, bundan sonra senin toplantına gelmeyeceğim. Hakikaten gelmedi ondan sonra. Bundan sonra senin toplantına gelmeyeceğim. Bu hadis dersine gelmeyeceğim işte. E neden? Kötekisi de Sinirlenmiyor. Dur bakalım, kızıyor bana ama neden kızıyor? Yani demiş, konağının, cariyelerin, terbiyesiz. Terbiyesiz, terbiye vermek istediniz cariyelerine. Konağındaki kızlara, Genç kızlara terbiye vermemişsin. Ben senin yanına gelirken konağına, derse gelirken yurtadan bana işaret ettiler. Seni çok seviyoruz dediler. İşte seninle evlenmek istiyoruz dediler. Yapattılar bana. Demiş. Kızdık sürdük. Gelmem biraz senin konağına. Hasır. Abdullah İstedi Mübarek hiç sesini çıkartmamış. Başını eline eğmiş. O da çöpürmüş, bağırmış, gitmişti. Gittikten biraz sonra Arkadaşlarımla demiş ki Hadi gelin Süfyan'ın sevgili hazretlerine gidelim Cenaze namazını sıralım Son mazitelerimizi yapalım ona Gitmişler hakikaten Süfyan'ın sevdiği vefat etmiş O bağıran alim evinde vefat etmiş gitmişler tabi, yıkamışlar, sefermemişler, namazını kılmışlar, destekmişler filan. E peki, hocam diyorlar, nereden bildin onun vefat edeceğini? Diyor ki, o hani bana bağırdı ya, senin caniyelerin terbiyesi, yukarıdan bana laf attılar, ah seni çok seviyoruz, gel seninle evlenmek istiyoruz filan dediler ya, benim böyle dediler ya, benim evimde caniye yok ki demiş, benim kanamda cariye yok. Evde cariye var mı yok canım? E peki ne diyor ki? Hurilerini gördü, huri kızlarını. Huri kızlarını gördü. Huri kızları diyorlar ki, diyor. dur mu artık şu dünyada ya? Özledik seni. Allah bizi sana yazmış, sen cennet, cennette bizim eşimiz olacaksın. Özledik seni evlenmek istiyoruz, gel demişler. Oradan anlıyor yok Yukarıda cariye falan yok ki. O cariye gördüğüne göre, o cariyeler de seni seviyoruz, özledik gel artık evlenelim dediğine göre anlamış Hulî'lerini çağırdığını vefat edeceğiz. Sühyami sevdi böyle bir insan. Anladın mı? İşin e, aslılıp aslını, çökünü. Öyle bir insan Sühyami sevdi. Cennetlik yani. Hulî kızlara artık ayarlanamıyoruz gel demişler, öyle vefat etmiş. Mezhep imamı, imam, ı Azam gibi Ahmet-i Cahanda gibi bir insan. Ahmet'in de ne diyor? Cüneydi'nin Çukur hocası için Süfyan-ı aynı selahiyetlerini biliyor. Demek ki Cüneydi Bağdat'ın hocası da hocaymış. Tamam. İyi hocaların, kuvvetli hocaların iyi kuvvetli talebeleri olur. İyi yetiştirir. Hanber'in ilmi, güzel ilim öğretir. O da iyi yetişir. Cüneydi de, hocasından belli iyi olacak. Hocası hocası mezhep İmamları kadar selam kimse ve müştehid, iştihat yapacak kadar da ileride ileridir. Evet. Başta mı? ilk bir halka kıyım. Güneydi Bağdadi. hocasının dersi esnasında, ders halkasında, esniler halka şeklinde otururlar hoca anlatırdı, ders halkası deniliyor. Bizim de şimdi bu halkamızdır. Bu da bizim halkamız. Yani biz bu Tabaka Atit Bu kardeşler de Tabaka Atit Sörtüyü'yi Bizim de halkamız bu. Rekâne gibi bir değil. Yani Cüneydi değil, hocası o efendim, e, Ebu Sevr'in yanında toplantısında halkasında kendisine soru soranlara etbaa veriyor. Bunu iyice Cüneyd-i Bağdadi'nin de sıkıntı çok yüksek olduğunu gösteriyor, hocasının da ona bu senayeti verdiğini gösteriyor. Terbiyesizlik yapmaz yoksa, hocama sorun der. Kendisine gelse bir şey sorsa, hocam da sor ona da. Kendisi fesva verin, gitmeyin ne demekti? Hocası ona demiş ki, her adam bana gönderme, sen cevaplandır demiş. Belki kendisine soru soranlara, belki demişti. bizim Cüneyd'in bize anlatsın demiş, belki. Ondan orada fesva veriyor. O da yine Bağdat'ın şeyini gösterir. Yani Fıkr'taki üstünlüğünü gösterir. Şura vesah i Ve haris el ve Muhammed'e Ali'nin asbâb-ı Baqdâdiyye. Vesaireleri. Yine şu adları sayılan büyük evliyalarla da Onların meclislerine devam edip, sohbetlerine de iştirak edip onlarla da bulunmuş, onlarla da istifade etmiş. Kim bunlar? Seri'yi sakatliy. Birisi, Seri'yi sakatliy. Bu Seri ismini bazıları sırrı yazıyorlar. Küçük kitaplarda yanlıştır. Sırrı değil. Seri. Yehaz İttidarı. Seri et seri et sakatliy. Bu büyük alimlerden, evli olaktan birisi. Ben Haris Bu da meşhur bir şairdir, kitap yazmıştır. İzha-i Ulum gibi efendim e eser yazmıştır. Çünkü ben Haris el Muhaaside. Muhammed ise Ali el Kasbah el -Bavazi. Bu da efendim meşhur bir şairdir. Bağdatlıdır, Yunanlı'nın hocasıdır. Bu Kasbah denilen Bağdatlı Muhammed ile Ali el Kasbah denilen. Güneş dersi, aşağıdaki dipatta kitabı hazırlayan şerif size dersi veriyor. Fakat Güney'de bir kuruğu, Güneş dersi. Emner sür, Yunus ibnu İla Seriyyi, yani Sakatliği. Fakat bir İnsanlar demiş, seri Sakatliğinin talebesi diye söylüyorlar beni ona bağlı diye gösteriyorlar. Aslında ben efendim e, Muhammed ile Ali el-Hassab'ı hedef diyor. Güneş-i Bağdadi kendisi görüyor. Demek ki asıl hocası Seri-i değilmiş. Muhammed ile Ali el-Hassab el-Bağdadi'ymiş. Bu adamın Zat-ı bu büyük adamın Künyesi Ebu Câhber'di. Ebu Câhber, Muhammed ismi, Ali el-Kassaf. Ebu Câhber künyesi, Muhammed ismi, Ali babasının ismi, Kassaf lakabı. el Bağdadi misresi. Mahke senete, Samsun ve Sebe'yle ve Neyke'yi 275 senesinde vefat etmiş. Hangi 275'ti? Peygamber Efendimiz'in hicresinden sonra Kameri. 275 sene geçmiş o zaman vefat etmiş. Kameril sene ile hicri sene arasında ne fark var? 10 gün fark var. Her sene 10 gün fark eder. Hicri Kameril sene Şefsiz seneden 10 gün kısadır. Bizim şimdi kullandığımız sene yani Mirazi sene Şefsiz sene 365 gündür. Kameril sene üç yüz elli dört gündür. On küsü, on gün küsür saat fark vardır. Bu ne yapar? Otuz üç senede bir sene eder. Otuz senede bir sene artar kameli sene. Anladınız mı? İkisi beraber başlasalar otuz sene sonra beraber olmazlar kameli sene bir sene fazla olur. Otuz sene seneler geçerse iki sene fazla olur. Şöyle anlatayım. Filandiya, mesela aramızdaki cemaatten aç takallı bir amca. Kaç yaşındasın amca? 89 yaşındayız, 87 yaşındayız. Aslında 87 senede 3 sene kadar ileri gidecek kamerayı sene. Kamerayı seneye göre 92 yaşındayız. 89 değil, 92 yaşındayız. 60 yaşında falandır. 60 yaşında değil, 62 yaşında. Çünkü 60 senede 2 sene kadar fark eder. Öyle yani. Bir insanın ömründe bile 2 sene, 3 sene fark ediyor. Ben 33 yaşındayım. Hayır, sen 7 seneye göre 30, 34 yaşındasın. 34 Ramazan gördün. 34 Ramazan gördün demek yani. Mesela. İşte böyle farkı vardır. Ona göre 275 senesinde öldü demek. Peygamber Efendimiz'in hicredinden 275 hamiyi sene geçtiği zaman vefat etmiş demek. Hamiyi sene de 275 senede 10 sene kadar fark eder. 9 sene fark eder. Yani bizim hesabımıza göre 266 75 yıl. 260 260 sene geçtik. 260 geçmiş. 266 tele hepsi içerisinde yer efendim 822 882 880 sizde falan ver bizim hesabımıza göre. Emir. "Güvenin eğilimlerin kanunu ve kaadetliğin bu cümle de kapatacağı kavmin imamlarından izi. Şimdi Arapçayı bilenler ama Arapçanın inceliklerini bilmeyenler bu cümleyi böyle tercüme ederler. Vehüve yani Cüneydi Bavgazi min e i met kavm kavmin imamlarından izi. Kavmin imamlarından izi. Bu o demek değil. Buradaki kavm demek şofiler demek. Onları anlatıyor. Tabakat-ı anlatıyor. Kavm dediği burada halk demek değil. Mutasavvuflar için demek. Ki. Mutasavvufların imamlarındandır. İmam da kâmide namaz kıldıran demek değil. Önder demek. Ki. Mutasavvufların önderlerinden idi. Güneydi Bağdâdî. Min eyim nedim demek. Kavmın imamı idi demek ki. Öyle saygıma edersen yanlış olur. Herkes sanır ki Güneydi Bağdâdî. Bir camide imammış, hermin imamıymış. Bağdat'tan acaba hem bir camide imam mı diye durur. Öyle değil. Ev meteşkâl demek, tasavvuf erbabının önderlerinden demek. İmam sözü de o zaman çok büyük, şimdiki gibi şey değil. Küçük bir meslek ismi değil. İmama arzam ne demek? En büyük kutsusta, en büyük demek. Öyle sıradan bir şey değil. İmam iman sözünü herkese kullanmazlar. Kâne min eyimedil kavm bu tasavvufların önderlerinden ilişki meyd Ve bağda'dır. ve saadetihim Saadeler, saadetinden ilişki. Biz saadet kelimesi saadet kelimesini saadat diye kullanıyoruz. saadat. Azıcık Araplar daha ziyade saadet diye kullanırlar. Min saadetihim heyyitlerinden demek. Yani tasavvuf erbabının önderlerinden ve soylularından, sevgilislerinden idi Güneydi Yani asadetlilerindendir. Saadetlihim demek tasavvuf erdabını efendilerinden, soylularından. Görüyorsunuz bunları, bu kitabı araçlarından okuyoruz. Neden araçlarından okuyoruz? Kitap iyi anlaşıyorsun diye. Bu kitap çok mühim bir kitap olduğunda. Görüyorsunuz araçlar için olanlar bile Bazen tercümeleri yanlış yakarlar. Hiç yüzünü bilmezlerse. Bunu bak aynı terimle edelim. Cüneyd-i Bağdadi, Kalın imamlarından da ve seyitlerinden de. Sanır ki cami imamıydı, Sanır kalır ki peygamber efendimizin evladı olan seyit demek istiyor. Hayır. Ne o ne o. Kasavuz ergaoğlunun önderlerinden de ve soyundan en efendilerinden, en kıymetlilerinden de demek mahkulün a elsine bütün diller üzerinde makbuldü. yani herkesin kabul ettiği ve ettiği sevdiği insandır ceyi bağdar evet işte öyle bir insandı cüneydi bağdar Hazretleri. günneyci bağ aslında hakkında çok şeyler söylememiz lazım Güneydi Bağdadi'yi çok iyi tanınamayacağız. Burada biraz daha okuyalım, sözümü öyle söyleyeyim. Suğur fiyatine destekli ve destekliyle ve niyetineyiz. Güneydi Bağdadi 297 senesinde öldü. 297 senesi ne demek? 297'nin içinde kaç tane öldürmüş geçmiş? Onu düşüreceğiz. Aşağı yukarı 9 tane geçtik. 9-3 e takacağız. 290. 6-2-2'ye 290'a ekleyeceğiz. Efendim 8-2-2. 90'da atacağız. E, 9 ki aşağı yukarı Cüneydoğu Bağzati 912 12 yıllarında plan ölmüş. Nilazi. Biz o zaman neredeydik? Türkiye'deki Müslümanlar Orta Asya'daydı. Daha Anadolu, Nusretti. 1071 yılında oluyor. Bu Cüneydi Bağdadi, Anadolu'nun Malazgirt zaferinden 150-160 yıl daha önce yaşamış vefat etmiş Bağdat'ta. Evet. Yerle Neyruz'in Halife. Halüfenin Neyruz'unda ölmüş. Neyruz ne demek? Cülüf bayramı demek. Yeni bir Halife. Halife olmuş onun şenliği yapılırsa Cüneydi Bağzadir'in cenaze namazı kılınmış, vefat etmiş, gömülmüş. Yevnestet Cuma fişti günü. Vefatı Cuma fişti günü olmuş. Vakıyla Töğüsüye bir ahirü saati min yevnü cümâ. Ve cümüne yevnestet. Parantez içinde, köşeli parantez içinde diyor ki, dedi ki, Cuma gününün son saatlerinde vefat etti. Cumartesi günü Cumartesi günü gömüldü. Cumanın cuma son saatlerinde vefat etti de Cumartesi günü içinde gömüldü diyor. Bu da bir yerden alınmış bir izahıdır. Bu da güzel tabi. Yani şahıs alim olduğundan her şeyi güzelce yerli yerine yerleştiriyor. Cumanın son, son saati ne zamandır? Bir kere geciğe müdür, gündüz müdür onu söyleyeyim gündüzdür. Cumanın son saati ikinciden sonraki saat geldi. Cuma günü akşam güneşin batmasına yakın olan zamanlar. Demek ki Cuma namazı kılınmış, ikindi olmuş, güneş batmaya yakınken bir güneş daha batmış. Güneydi Bağdadi, vefat etmiş. Cumartesi günü gömülmüş. Cumartesi ne zaman başlar? Akşam ne zaman okunduğumuz Cuma başlamıştır artık. Artık o zaman sonra hazırlıkları yapacaklar, yıkayacaklar, defenmeyecekler, ne zaman cuma cumartesi gömülmüş. O zaman Halide tahta çıkıyormuş. Onlara baksa, tabii bizim de buraya gelirken, bir çalışmada bizim yapmamız lazım. Ben buraya oturmuşum, başıma kavuğu geçirmişim, kitabı önüme almışım, size anlatıyor. Bir çalışmada benim yapmam lazımdı. Ne yapmam lazımdı? 9-20 tarihinde hangi halide? başa geçiyormuş, kimmiş adım filan diye onlara bakmam lazım. Benim de evimde kitapları, antikyabetleri, tarihleri her terdiküp uğraşıp size onu getirmem lazım. Bu kitabı neşreden aşağıya bu konuda not yazmamış. Onda ben ben yapmalıydım size, tam anlatmalıydım. Filanca halinde başa geçtiği günden bir gün evvel akşam ölmüş, o gün gömülmüş demelidir. Tabi böyle anlatırsak daha iyi olur. Hazırlanırsak güzelce size öyle anlatırsak daha iyi olur. Size iyi öğrenmiş olursunuz, ben de vazifemi iyi yapmış olurum. Güneydi Bağdadi Kapatıyorum şimdi, Bu kadar bugünlük Efendim çünkü saat on oldu. Efendim kaçta başladık şeye? Dokuzda başladık, bir saat yeter. Efendim, Güneydi Bağdadi tasavvuf yolunun kilit şahsiyetlerindendir. Her her tarikatın silsilesinde adı geçer. Bütün silsileler Güneydi Bağdadi'den geçtiği için evvel farklı gelse şöyle farklı gitse bile Güneydi Bağdadi'de toplanıp öyle geçtiği için, buna Cüneydi Bağdadi Hazretlerini Seyyidül Taife derler. Taife'nin efendisi. Taife buradaki Taife'den başlattı kim? Sofiler demek. Sufiler Taifesini, efendim. Yani eğer içinizde derviş varsa, hepiniz dervişseniz, kiminiz oraya bağlı, kiminiz buraya bağlı, hepinizin hocasıdır ya. Yani. Cüneydi Bağdadi. Hepinizin hocasıdır. Çünkü her tarikatın silsilesinde vardır. Cüneyli Bağdadi öyle bir zah. Her tarikatın silsilesinde adı geçen bir mübarek zahdır. Allah şefaatini erdirsin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerif eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi şurada genel kağıtlar var. O kağıtları şöyle bir okuyalım. Bir tanesi acil demiş oradan başlayalım. Yüksek lisans ve doktora tezlerinde dört meslebin dışındaki sahiliye, imaniye, ibaziliğe gibi mesleklerin görüşlerine yer vermek doğru olur mu? Olur. Çünkü onlar ilmi çalışmalardır. İlmi da hepsini bileceğiz, inceleyeceğiz, doğrusunu söyleyeceğiz. Sayın Hocam bildiğiniz gibi ülkemiz darim harf mi, yoksa darim islam mı? Çok sorular var. Bir kısmı darim harf izliyor, bir kısmı darim islam diyorlar izliyorlar. Bu da sizin düşünceniz nedir? Aşık, açık kaçırsanız memnun olurum diyor. Evet. Doğrudur. İki fikir var bu Bazıları buraya darül harp diyor. Çünkü İslam halkı uygulanmıyor. Darül harftir. Çünkü İslam uygulanmıyor diyor. Ama bunun haneti mezhebine ve şafi mezhebine göre darül İslam'dır. Darül harp değildir. Çünkü o mezhezlerin efendim e, şeylerine uyumuyor. Darül harp nasıl olduğuna dair kararlarına uyumuyor. Bir iman İmam Şafi Hazretlerine göre Diğer, dar-ı İslam oldu mu, kıyamete kadar dar-ı İslam'dır. Acaba dar, -ı, dar, -ı Harf, dar olmaz. Mesela en büyük iman şartıyla dar-ı İslam'dır. Sicilya dar İslam'dır. Toranta kaletti, Osmanlı'yı affet etti, dar İslam'dır. Bedrat, efendim, Viyana'nın Mosulları, Romanya, dar-ı İslam'dır ona göre. Hani de üç şart vardır, dar İslam sayılması için. O şartlar geçmediği için bizim ülkenin dağrı İslam'dır, dağrı halk değil. İlahiyat okususunu okuyoruz hocam. Birçok konularda o kadar çok tartışmalı fikirler var ki bizler de sağlam, sağlam, bir gitme sahibi olmak istiyoruz. Bunun için bize de tavsiye edersiniz. İlk başta her zaman takvayı tavsiye ederim takva etli olun. Allah'tan korkun. Kip titreyin. Ve efendim ünep işlemekten sakının. Yanlış söz edemekten sakının. Efendim gerisini yanlış yere itham etmekten, eğriye doğru demekten doğruya eğri demekten kip titreyin. Takva etli olun. Benim babam Allah'a emanet versin. İstanbul'da ben. Ankara'da asistanlığı kazanıp da Ankara'ya giderken dedi ki Allah razı olsun. Allah ömrünü ümün etsin, cennetlik eylesin. efendim. Babam bana dedi ki, evladım, biz seni Ankara'ya gönderiyoruz. Bilmiyorum nereye gidiyorsun diye, üniversiteye asistan alıyorsun diye gönderiyoruz. Aman evladım, İslam'dan taviz verme! Dininden fedakarlık yapma! Eğer sana Üniversitede dinine bir tezgisi olursa, bir baskı olursa korkma evladım, baskı istifanı gel yanımıza. Bir sana bakarız. Korkma evladım dedi. Maaşsız kalacağım, aç kalacağım, açık kalacağım, şu maaş elden gitmesin, şu mevki makam kaybolmasın diye dininden felaçerlik yapma dedi. Bu çok önemli. ne dersle dersin? Kınaya'nın kınamasından korkmayın hakkı söylemez. Çok muyum muhterem kardeşlerim? Ana Allah'ın babam da bana böyle dedi. Bir de dedi ki fakülteyen her zaman ilerken on defa Rabbena la tüzü rülüvena la deki seleyzena vehebbena mille bünke rahmet enke enkel rahab. Ayetini oku dedi. Akşam namazını izleyebilmek için ki, O ayeti oku dedi. Onun manasıyla Rabbena. Ey sizin Rabbenuz. Ey meylamız, ey alemlerin raktosu, la tibir kuyru vela, kalplerimizi saptırma, doğru yoldan kaydırma. Bahde-i hede doğru yolda gidip dururken, iken, kalbimizi, gönlümüzü doğru yoldan kaydırıp, ayağımızı saptırma yarabbim, yarabbim, Ve yarabbi. hep nelerimledimce rahme, ve kendi şimdi ilahinden bize rahmet ihsanı ile diye dua et. Bu ayeti 10 defa oku dedi, öyle gitti dedi. İnsan şaşırabilir. İnsan aklına mağrur olursa, Nesine güvenirse, Allah'ın sevmediği işleri yaparsa, edebili herkederse, Allah onu şaşırtır. Neden? Hidayeti de veren Allah'tır, sapıtan da Allah'tır. Dalalet ise Allah'tandır, hidayet de Allah'tandır. Edebsiz olursa sakısıdır. Sene hedef sistemini. hadi bakalım ne alim varsa gör der. Onun için sakvayı tavsiye ediyorum. Buda'yı okumanıza tavsiye ediyorum. Elinizi vicdanınıza koyarsın. Tabii her şeyin doğrusunu öğrenmek için de en büyük alime gidip sormak lazım. Birden karar vermemek lazım. Hakim iki tarafı dinler, delilleri değerlendirir, kararı öyle verir. Hakimlik zor bir meslektir. Kıyamet gününde hakimler Keşke hayattayken hiç hakimlik yapmasaydım, iki kimse arasında bile hakimlik yapmasaydım diye pişman olacaklar. Neden? Adaleti temin etmek zor olduğundan, hakimlik mesleği zor olduğundan. Tabi ilimde de her şeyi bulmak zordur, çok dikkat etmek lazım. Birisi biraz özel bir soru söylemiş. Herhalde hanımdan tarafından gelen bir kağıt. Sizi çoktık göremiyoruz diyor. Efendim, e, manevi bakımında şöyle bir olması için ne yapmak lazım diyor. Efendim, Allah benimleminin istediklerini isyan edersin, iyiyim ben de. hızta diye diyor birisi halenca cemaatten bir genç tarifli oldu. Fikirlerinizi ve dualarınızı bekliyorum diyor. Şimdi o cemaat ya bu cemaat arasında farklar olduğu zaman bir takım sıkıntılar oluyor. Hele cemaat öteki cemaat şey olunca bazı satsız durumlar ortaya çıkıyor. Misal. Cemaatlerin üstünü vermeden bir misal vereyim. Bizim izvanımızdan bir kızgah bugün telefon etti bana, konuştuk. Birisiyle nişanlanmışlar ve nikahlanmışlar. Başka bir cemaatten, bir gruptan. Birisiyle nişanlanmışlar ve nikahlanmışlar. O, Allah meslemesin pekala. Konuşmuşlar, falanca eşiğinde kaynılacak kız mesleği, kadınlarla ilgili bir mesleği var, oraya kaynılacak, tamam denilmiş kız tayin olunca elkez oraya gidecek. Fakat kız oraya tayin olmuş. O yüzden erkeğin bağlı olduğu cemaatin reisleri erkeğe buraya gitmeye müsaade vermiyorlar. E nikâhlandı bunlar. Sizler önceden söz verdiniz. Ön görüşürüz. Sonra efendim o cemaati düğün için izin almak gerekiyormuş. Bunlar nikahını düğüne izi vermiyorlarmış. Ostalak. Ne Kur'an'da var, ne hadis'te var. Bu kızla etikçe nikahlanmış, para köşe düğüne bu taraf müsaade etmiyor. Öyle şey olur mu? Olmaz. Bunlar saçma sokan şeyler. Bazı şeyler oluyor böyle, doğru değil. Evet, ben biyoloji sınıfı sonuçta okuyorum diyor. Mezun olacağım inşallah diyor. Evet, ne tavsiye edersiniz? Biz ilim yolunu tavsiye ediyoruz önce. Yani önce mümkünse ilginize aktır. Doktora yakın doşant olun, profesör olun diyoruz. Pesneğinize mahir olun, ilerleyin. İslam'a güzel hizmet edersiniz diyoruz. Ablam 7 yıllık evdir, eşi... Düzenli çalışmıyor, evine bakmıyor, kumar oynuyor. Dini yaşantıdan da uzak. Adnan ayrılmayı düşünüyor, siz de buyurmuşsunuz. 6 ve 4 yaşında iki çocukları var. Yuva yıkmak kadar kolay karar verilecek bir şey değildir. İktidar için çalıştınlar, efendim gayret etsinler, dua etsinler. İnşallah düşeriz. Ders almak isteyenler var. Dersler vereceğim. Hatimler, Yasinler, e, Selahat, Selamlar var. Onunla bir olsun yapacağız. Bir komşumuzun beyi Avrupa'da çalışıyor. Kumar oynayarak para kazanıyor. Ailesi de bunu da Acaba bu kimse yani hanım para mı yiyor mu? Tabi. Elbette kumardan kazanıyor, kumarla evinleştiriyor, elbet haram, haram yiyor. Uyarmasına rağmen de yine buna devam ediyor, kumar ölüyor, ne yapması lazım? Kumardan vazgeçilmeye çalışması lazım, onun şeyini yememesi lazım. Efendim, kendi istesin, istersin, de mehlini desin, mehlini alsın, mehlinden mehren, geçilsin veya kendisi ev işi yapsın, öyle kazansın, haram yiyemezsin. Bazıları dua ediyor, bazıları özel şeyler için Birisi, abisinin hallerini anlatıyor. Çinler üstüne gelmiş, nazar değmesi olmuş. İntihar etmek istiyor, Efendim, kendisini münafık sanıyor, saçma sapan konuşuyor. Efendim, Çin'le geçireceğim diyor. Efendim, hocam beni müritlükten atmıştır diyor, Peygamber Efendimiz beni lanetlemiştir diyor. Bunlar hepsi şeytanın onu büyütmek için uydurduğu şeylerdir, onlara kuvvet vermesin, abdestli olsun, ciddiğini yapsın, uykularını tam yapsın, uyku zamanında uyusun, ibadet zamanında ifade edilsin, istirahatını tam yaparsa bu ruhende kuvvetli olur. Birisi diyor ağabeyin büyük bir bunalım içinde uyuk durucu azıcanla da var. Sizden nasıl bir takip etmemiz gerektiğini belirtiyor. Tabii Tabi az geçirmeye çalışacaksınız. Allah yardımcı olsun. Dör. Başladıktan sonra dör. Ama mümkün. Senan Hocam, bana önce tercih bizim hakkımıza katılabilir mi? Diş tatlaması yaptıran başka mekterileri me me me takdir etmeli miydi? Hayır. Kendi meselesi yapılacak. Ders almak isteyenlere ders tarifi yapalım. 10 dakika kaldı. Beraber tevbe ve ittifar edelim, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, el azimet kerimellezi la ilaha illa hu, el hayyel kayyum ve tövbileysi Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente harakteni ve ene abdike ve ene ala ahdike ve vaadike mesle tağf ve eûdbü temnişerü mâ ebu üleke bin nimetike aleyye ve ebu bidenbi, Allah da razı etir, tevbelerimizi, tevbelerimizi kabul edilirse inna Allahu ya Rabbi günul illa Allah dar elbet et evlerimizi, kabul edesin. Yaptığımız ibadetleri, indirilüş olan adımları, okunan 200 yarsının şerifi, 500 yarsının şerifi, salat ve bilgileri kabul edesin. Bizi sevdiği razı olduğu Kul edesin. Yolunda daim, yine cinsinde kalmayız. Devamlı adresli geleceksiniz. Yani Peygamber benimce öyle yaparmış. Sadece namaz bulacağınız zaman, Kur'an okuyacağınız zamandır, her zaman abdestle hazırlık olacaksınız. Daima abdestle bulunacaksınız. Her gün zikir vazifelerinizi yapacaksınız. Terlişin günlük zikirleri vardır. Hatislerde Peygamber Efendimiz zikirler tavsiye etmişler, onları yapacaksınız. Zikri günün hangi saatinde isterseniz yapabilirsiniz. Zikre oturduğunuz zaman abdestli olun. Abdestli olmak iyidir. Zaten hep abdestli olacaksınız ama abdestin izleyici yapılabilir mi? Yapılabilir ama abdest olmak iyidir. Evvela kızıya burada oturacaksınız, diz süreceksiniz. Evvela gözdenici yumur 25 esnafullah diyeceksiniz. 25 esnaf. Sonra bir Fatiha üstü vallaha okuyacaksınız. Bunları peygamber evvelimize, hediye edeceksiniz. O mübareklerin hümetlerine, manevi yardımlarına, şefazlarına ermek için. Sonra Ruhaniyetlerinden istimaz edeceksiniz. Sonra üç rabıta yapacaksınız. Bir, rabıta emez. Rabıta demek tefekkür demek. Rabıta emez, ölümü tefekkür etmek. Nasıl öleceğinizi, nasıl kefenleneceğinizi, namazını kılınacağınızı gömüleceğinizi düşüneceksiniz. Kabirde sorduğu hal düşüneceksiniz. Kıyameti düşüneceksiniz. Makdeme-i Kübra'yı, sırası, cenneti, cenneti, cenneti, Neslinize dişlisiniz ki, ey neslim, dünyaya aldanlar, cenneti kazanlar, çalış, cehenneme düşmemeye dikkat et, hemen hayatının kıymetini bil, bir saniye bile bölgeşir. Bu bir. Rabıtayı, evet, ölümü düşünmek. İkincisi, rabıtayı müşküt edeceksiniz. Bizi beraber bir gününüzü göz önüne Hocalarınızla, biz sizin karşınızda oturmuşuz, sizle berabersiniz diye gönlünüzü gönlümüze bağlayıp belli kalan kriziyle yanınca zulacaksınız. Bu da mühürsüzle beraber olmayı düşünmek tabikayı düşün. Üçüncüsü, Rab'a seni yaşatan sensin. Ben sana iyi kulluk etmek istiyorum. Bana yardım edin. Tevhidini reflet et. et. de sevdiğim, razı olduğum kullanmalarına kabul diyeceksiniz. Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmadan fikri çekmeye başlayacaksınız. 5-2 vereceğim size. Kağıt gönderip isteyenlere. 100 estağfirullah. Yüz defa ilahe illallah bin defa lafze-i yani Allah Allah demek. Ama bu bin Allah Allah lafze-i çekerken, her yüz defadadır ilahe-i enter maksulü verirken maksulü diyeceksiniz. Yüz defa paralar dışarıda, yüz defa da de duruyor Allah a. Bunlar hadis-i olan Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği zikirlerdir. Bunları yazın. Zikirince el açıp dua edersiniz seninize, ana babanıza, hocalarınıza, mülçüklerinize, sevgiklerinize, dünyamıza, afiyetinize dua edin. Şimdi ben sizin ilk kezgini bilmeyin, La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Buyurun size söyleyin, Allah şahit olsun. Allah Allah Allah Şimdi ağzını duyunup gözünüzü kapayın. Allah demeyi içinden devam ettirin. Sessiz. Allah mübarek etsin. İşte böyle sessizce kalbinizden, içinizden Allah demeye zikri kalbinizle, kalben zikrederek bütün bu işlerinizdir. Bunu da her zaman yapmaya çalışın. Yolda giderken işte çalışırken, otururken, çarşıdayken her zaman kalbiniz Allah'ın zikriyle meşgul olsun. Ticaretle yaptığınız hiçbir ticaretin herhalde en senzeciği az zikrine mesarol. Tabii bizim yolumuz Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymak yoludur. Namazları cemaatle kılma, dikkat edin, cüm'ün Allah'ı terk etmeyin, farz namazlardan ayrı, sevaptı faziletli namazları kılın. İşraf namazı, duha namazı, evvabin namazı, gece yeterken abdest alıp, iki reka, tört reka namaz kılıp, abdestli yapmak, edemin ülküyü bölüp, teheccif namazı kılmak, bu namazları tavsiye ederim. Hazar Pesnik Perşembe'nin oruçlarını ve diğer sünnet oruçlarını tavsiye ederim. Kur'an öğlenin, ilim öğrenin, İslam için çalışın, sevaplı ibadetlere, hayırlı işlere koşturun. Allah'ın sevgisini kazanmaya çalışın. Bunları tavsiye ederim. Günahlardan kaçınmaya dikkat edin, takva ehli olun. Haramlardan, günahlardan sakınmak çok önemli vazifesi yapı tasarlıkta. Aman gözünüze, dilinize, kulağınıza, elinize, midenize dikkat edin. Haramla, günahla kirlenmesin. Üçüncü tavsiyem de Huylarımızı gözden geçirin, Peygamber Efendimiz'in güzel huylarını düşünün, Peygamber Efendimiz'in ahlakı ile, Kur'an-ı Kerim ahlakı ile ahlaklanmaya, kötü huyları atmaya çalışın. Çünkü Allah güzel huylu insanları çok seviyor, güzel huyuyla cennetlik ediyor, kötü huylu insanları sevmiyor, kötü huylular cehennemi atıyor, cezalandırıyor, huylarınıza da dikkat edin. Şimdi her birimiz bir fatiha uçturuyor Allah'ın dağımızı yapıyor. Allahü Teala Ma Bu bir söz vermek, Allah'a söz vermek demektir. Peygamber Efendimizin ashabının, Peygamber Efendimiz'e tesettür etmesi gibidir şey az demektir. Allah'a söz vermektir. Ama Allah'ın yolunda daim olun. Sırafınızda kimden ayrılmayın. Ayağınız kaymasın. Şiştene nefse uymayın. Allah Teala Hazretleri sizi sevgi kul eylesin. Sırafınızda kimden daim eylesin. Tasavvufu aşina eylesin. Tarifatın azabını öğrenip ayrı kullar olmanızı nasip eylesin. muhibb sadık olun. Allah'ın sev sevdiği kul olun. Allah'ın seven kul olun. Ömrünüzü